Evet sevgili öğrenciler, kaldığımız yerden e, devam edelim. Biraz daha okuyup, daha sonra altıncı haftaya geçeceğiz inşallah. Evet, İttikazen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, خَاتِمًا min وَرِقٍ El-verrik, el-futta. Buradaki verrik futta buradaki ver kelimesinin, futta kelimesinin karşılığı oluyor. وَقَدْ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ Yine burada fakir bir hükmü ifade ediyor Nebevi. وَقَدْ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ ala cevaz khatmin fitte lil rijali Müslümanlar e, gümüş yüzük erkekler için gümüş yüzüğü e, caiz ve karihe bazı ulema-i Şam'ın müteahhidin yalnız e, müteahhidinden olan Şam ulemasının bir kısmının da e, bunu kerih gördüklerini neyi lüpse <gülüyor> olduğunu, e, yani e, takınmanın, e, gümüş yüzü takmanın e, kereh olduğunu söylemişler. Kimler? Bakınız Şam emasının tekaddiminden olanlar dahi gümüş yüzü takmanın bu anlamda e, kereh olduğunu söylemişler. Ancak Ligayredi Sultan, ancak e, el devlet erkanı, yani e, Sultan, yani, devlet başkanının e, durumu hariç. Dikkat ederseniz burada zaten, daha ciddi, o bir şey temsil ettiği için, o şekilde algılandığı için ya da anlaşıldığı için bazı Şam ulaması kendi e, yöresi çerçevesinden bakıldığı zaman da böyle bir ifade de bulunmuşlar. Ve fihi eseran ve bu konuyla ilgili de bir rivayet e, nakletmişler şeklinde söylüyor. Ve bu bu şazun Ancak nebev diyor ki bu şaz yani aykırı bir e, ve merdud olan ve kabul edilmeyen, reddedilmesi gereken, reddedilmesi gereken bir görüştür demişlerdir. قال <gülüyor> الخطابي e, aynı zamanda Hattabi şey şey demiş. Yukrahu lin-nisai khatemül fıttati Hattabi de Aynı zamanda şöyle bir ifade daha var. Hanımlar için gümüş yüzük mekrutur. Neden hu? Çünkü minşiyari rizal. Zaten bu erkeklerin erkeklerin şiarından şiarındandır, derken Erkeklerin kullanmış olduğu bir şeydir, madendir. Wa fe şayet fe ilm tajit khatem, khateme şayet altınlı, altın bir yüzük bulamazsa فَالْتَسَرُّفُهُ فِزَافَرَان ve شِبْهِهِ ancak e, zaferan yani bu renk ve benzeri olan renklerden e, şey kullanabilir e, yüzüğü kullanabilir وَهَزَلَّذِي قَالَهُ دَعِفُهُ ancak onun bu söylediği görüş e, daif, e, zayıftır ya da batıldır لَاَسْلَهُ لَا aslı yoktur diyerek burada nevi karşı bir görüş beyan etmiş oluyor. Vesabuhu ennahu la kirahate fi libsaha khataman furdatı. Ancak burada doğrusu da şudur ki onu yani kadınların kadınların altın gümüş yüzük kullanması, gümüş yüzük kullanması mekruh değildir demektedir. ve e, devamında da şu ifade var ve kavluhu ittaga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem khatem minvarin fe kana fi rivayetin devamında da burada e, Hazreti Peygamberin e, kullandığı gözün e, intikal ettiğini yani e, diğer, diğer sahabi diğer sahabi halifelere intikal ettiğini Hazreti Ebu Bekir Ömer'e e, Osman'a intikal ettiğine dair bir bilgi yer almaktadır. fe kana fi yedi daha sonra ee, Hz. Ebu Bekir'in elinde görüldü. Yani o kullandı. Sümmekâne fi yedi Omer, Sümmekâne fi yedi e, os Osman'a, hatta ve minhu minhû fi bir eriyse ve işte belli bir sürede işte Hz. Osman'ın elinde e, bulunmuştu, Ta ki e, eriyse kuyusuna düşünceye kadar. Nakşuhu o yüzüğün e, nakşı da yani ortasındaki e, yaz, e, yazısı da Muhammed Resulullah idi demektedir. Şimdi burada e, yani yüzüğün e, intikal etmiş olması Hazreti Peygamber'den e, bir şekilde Hazreti Ebu Bekir'e yani halifeyi birinci halifeye Hazreti Ebu Bekir, ikinci halifeye Hazreti Ömer'e ve üçüncü halifeye Hazreti Osman'a intikal etmesi noktasında da e, şöyle bir e, yorumla bulunuyor ve fihi teberruk bi salihin ve ve şeklinde devam ediyor. Yani burada salih olan insanların genel çerçevede salih olan insanların geride bıraktıkları hasar ifadesiyle geride bıraktıklarının e, teberrük eee edilmesi, e, ve elbiselerin giyilmesi aynı şekilde de cevaz cevaz hatem nedir? E, Yüzüğünle takılmasında cevazına eee göstermektedir. Demek demektedir. Vainü de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, lem yuris Peygamber ne bırakmamıştı? Ya yani miras bırakmamıştı. İz ve verese şayet e, bırakmış oldu e, yani bıraksaydı ki bıraktığıda lede fal, kâtem ilâ Yani Hz. Peygamber elbunu varis olarak bırakmış olsaydı, varislerini bu kâtemde yani yüzükte intikal ederdi. Belki aynı kâtem aynı şekilde yüzük, kupası yani bardağı, silahı ve nohruha, bunun asariye, daruriye, bunlardan zaruri olan e, geride bıraktıklarındandır. Ki nedir? Sadakatun deli ve yani Müslümanlar içinde bir sadakadır. Musarifu ha emri. Dolayısıyla burada e, yönetici yönetici e, bunu istediği şekilde tasarruf e, edebilir. Tasarrufta bulunabilir. Demiştir. Ra'a minel masalihi ve yani e, maslahat e, gereği bugün gördüğü şekilde e, vali yani e, devletin yetkilisi devletin yetkilisi bunu istediği şekilde kullanabilir. Mesela e, feci alel katha Enes'in yine Enes'in e, Enes yanında bulunuyordu. E, i̇kramen lahu lisidnatihi Enes'e de bu e, Hazreti Peygamber'e hizmet ettiği için de e, hizmet ettiğinden dolayı e, bu ikram olarak da e, Hazreti Aleyhisselam'ın da kullanılmıştır. وَمَنْ اَرَادَتْ تَبَرُّكْ bihi Her kim ki bundan teberrük ederse etmek isterse de yani kus, e, kısmen kutsamak yani e, ondan bir şey beklemek anlamında e, e, لَمْ bu O kişi bundan men edilmez. وَجَعَلِ bakın اَعْتَاتٍ yani geriye kalan şeylerde imanı alsın, ne? Yani geriye kalanları da insanların hizmetinde kullanır. İttaz dolayısıyla Hazreti Peygamber'in edilmiş olduğu bir ihtiyaçtan dolayı o yer almaktaydı dolayısıyla bunlar موجوده ki fil halifeti bağlı ve kendisinden sonra kendisinden sonra gelen her halife içinde eee nedir e, varlığını muhafaza etmiştir. Sümra halifesi, sümra halifetü sani, sümra sades e, şeklinde devam ediyor. Yani ikinci ve üçüncü halifede bunlar e, kullanıldı. Hemma bir elise eee ki bu elise kuyusuna gelince tabifetil hemzeti ve kesr-i Ebissi'nin mühmereti şeklinde geçiyor. Yani nasıl okunluğuna dair bir ifade yer almakta. Ve ve masrufun. Evet. Nakşuhu Muhammed Resulullah diye geçiyor. Burada yine benzer takım beyanlarda bulunmuş buradan çıkartılan fukih hükümleri ifade ediyor. Dikkat ediyorsunuz. Fethi'hi cevazu nakşil hatem yani her bir cümlenin e, cümleyi zikrettikten sonra işte bunun şu hüküm çıkar. Bunun cevazını, bunun tahlimini, işte bunun mekruhluğuna dair şeklinde bir yöntemi e, burada mevbeli benimsemiş olmaktadır. Evet bundan sonrasını geri yakalan kısmını zaten siz okursunuz. Şimdi e, Zafer Bey'le rica ederim 6. haftayı. Şimdi aynı ile şey mukayesettiğiniz zaman aynı İbn Hacer'in eserleriyle muayyetsediniz zaman aradaki farkın ne derece böyle oldukça fazla olduğunu da görmüş olmaktasınız. Biraz daha biraz dikkatli baktığınız zaman yani çok zor değil. Yani bir de biraz dikkat etmek gerekiyor. Zaten kelimeler ya da kavramlar çok da fazla karışık. Değil. Sıfır so biten said Evet arkadaşlar, şimdi e, geriye kalan e, vakitte zaten çok fazla şey yok. E, ama Bazı hususlara işaret etmek gerekiyor. Bu haftanın, e, 6. haftanın konusunda e, bazı kavramlar var. E, dikkat ederseniz e, bazı e, meselelere kavramsal çerçeveden düşündüğümüz gerektiğini söylemiştim. E, işte bunların başında iman kavramı, e, daha sonra İslam kavramı, e, bununla beraber... E, İhsan kavramının yer aldığını söylemiştik. İnsan kavramından sonra yine bir başka bir kavram daha burada yer almıştı. edep kavramı vesaire. Şimdi bugünkü dersimizde de cihat kavramıyla alakalı bir meseleye değineceğiz. Hem cihat kavramı hem cihadın nasıl ve ne şekilde anlaşılması gerektiğine dair. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerin yani saygı rivayetlerine şerh ne yapılması gerektiğine dair hususları e, işaret edeceğiz. Evet konumuz o, biraz e, içeris işin içerisinde teknik ağırlıkta var. E, bu aynı zamanda bir hadis araştırırken, araştırdıktan sonra bunun sunumunu yaparken ister yazılı sunum olsun, ister sözlü sunum olsun, ne yapılması gerektiğine dair e, karşımızdaki insanlara nasıl ve ne şekilde vermemiz gerektiğine dair hem teknik bilgiyi vermek açısından hem e, rivayet kaynaklarını görmeniz açısından oldukça önem arz etmekte. Böyle bir tespiti, böyle bir yapılanmayla şayet bizzat kendiniz yaparsanız hadis araştırma olarak, yöntem olarak en azından ayaklarınızı sağlam bir yere basmış olur ve daha akıllı kalıcı olmuş olur. İçerisindekiler kısmına baktığımız zaman konunun hadisi hadisin önce daha sonra tercümesi yapılır. Hadisin kaynakları Hadisin kaynaklarının gösterdikten sonra bütün senetlerinin bir araya getirilip her bir senedin ayrı ayrı şemasını çıkardıktan sonra ortak bir şemanın çıkartılmış olması, hadisin rabileri, senedin okunuş ve edası yıkaları, kelime ve tabirler, hadisin açıklanması, hadisin Kur'an ve sünnet ilişkisiyle hadisten çıkarılabilecek bazı hükümler var ve cihat hakkında bilinen bazı yanlışlar var ve ezberlenecek kaynaklar ve hadisler olmak üzere alt basçıklarda yer almaktadır. Dolayısıyla bu derste İslam'da en önemli ibadetlerden biri olan cihat kavramının manası hadislerle anlatılacak. Çoğu zaman sadece savaş olarak eksik bir şekilde anlatılan cihat aslında savaşla dahil, savaşla dahil Allah yoluna sarf edilen gayretlerin tamamını anlattığı belirtilecektir. Daha doğrusu e, bizi sonuçta buna götürecektir. Konuyla ilgili hadis, hadis tarih yöntemi esas alınarak incelenmiş. Dolayısıyla bakınız bu e, kelime, e, bu ifadenin altını çizelim. Hadis tarih yöntemi esas alınarak incelenmiştir. Yani ilgili hadis. Böylece bir hadisin hadis tekniği açısından, yani buradaki teknik kavramı hadis usulü yöntemi, hadis usulü e, açısından nasıl inceleneceğinin öğretilmesi de bir bakıma hedeflenmiş olmaktadır ki. İnşallah bu hedef çerçevesinde çalışmalarınızı yürütürsünüz. Evet, cihat ilahi kelimatullah olarak ifade edilen kısmına gelince de, öncelikli olarak Kur'an Kerim'de geçen ayetten e, söze başlamak gerekiyor. Kur'an Kerim'in Tebe suresine geçen ayette, ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ Lem tarawha ve جعله كلمه الذي ve السفلاء كلمه الله هي Allah onun üzerine sükûnetini huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz lem tarawha görmediğiniz ordularla destekledi. Kafirlerin kelimesi burada geçen kelimesi, kelime sözcüğü müteradif yani aşamanmasını e, kullanacak olursak Müteladif olarak kafirlerin kelimesi yani davasını alçaktı. Allah'ın kelimesi, dinin davası zaten yücedir. Dolayısıyla burada yücelik makamı açısından meseleye bakıldığı zaman kelimetullahi hiyel onya kavramı ön plana çıkmaktadır. Konunun hadisine geldiğimiz zaman, hadisi düz bir okuma taze okuduğumuz zaman Hattasena Süleyman bin Harb, hattasena Şura, Han Amr, Ebi Vail, Ebi Musa radıyallahu an talja rajul ila al sallallahu alayhi ve sellem. Faqala al-rajul yuqatilu lil-maghnam katr. Wa al-rajul yuqatilu liz-zikr. fi sabilillah qala man qathara li takuna al fi Evet. Ee, İmam Muhammed el-Cami' sayına 9'a bu kaynağa baktığımız zaman öncelikle bu hadisini tercümesini yapmamız gerekiyor. Tabii e, bu okumadan önce eee bundan önce şunu okumak gerekiyor. E, bunun başında bunun başında esasında bir gale var. Yani bunu söyleyen müsnif. Okurken de gale müsnif Muhammed bin İsmail el-Buhari, hatta Süleyman bin Hal yine burada yani her e, tahdis siyresi olan ya da Eda lafzından önce el, Eda lafzı şayet e, fiil kipinde ise muhakkak öncesinde bir gale ifadesini e, terapuz etmemiz gerekiyor. Yani bu haddeseni olmazsa akberini alır ya da embeğini alır e, ya da haddeseni, akberini, embeğini başında muhakkak bir e, galenin okunması gerekiyor, terapuz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu okuluş çerçevesinde tercüme de şekilde yapmamız gerekir. Musanif Muhammed bin İsmail el-Bukhari dedi ki, bize Süleyman bin Halp el-Basri ki bu tabii tabi vefat tarihleri var dikkat edecek olursak yani aralarındaki ilişkiyi kolaylıkla tespit edebiliyoruz. O da dedi ki bize Şube bin El-Haccac, Amr bin Müre, Ebu Vail ve Ebu Musa el-Eşari'den rivayette şu hadisi nakletti. Adamın biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. İnsanlardan kimisi ganimet için, kimisi şöhret için. Kimisi ganimet için, kimisi lizikir, Yani Hatırlanmak işte denilsinler diye. şöyle için kimi de varajul e, yuqatil yani mekanı gösterilmesi için bir bakıma e, gösteriş için e, savaşıyor. Burada dikkat edin mukatele katil kavramı yer almakta. Burada özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Bunlardan hangisi Allah yoludur? Femen fi sabilillah, qalamen qatil li tekune kelmetul lahhi aluya sabilillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ın adının gücü olması için savaşırsa o Allah yolundadır buyurdu. Dolayısıyla tercümeyi de bu şekilde gerçekleşmiş oluyoruz. Hadisin kaynaklarına baktığımız zaman öncelikle hadisin geçtiği kaynağın e, aynı zamanda başka bölümlerinde yani başka kitaplarda, kitap derken buradaki kasıt yine e, bölüm olarak kastediyoruz. Aynı eserin e, diğer bölümlerinde geçip geçmediğini de kontrol etmek gerekiyor. Bu rivayete e, baktığımız zaman bu hadis bu lafızlarla Buhari'nin El Camii sayısının eserinin cihat bölümünün 15. babında tahric edilmiş senediyle birlikte zikredilmiştir. Buhari eserinin bir ilim bölümünde 45 numaralı babta, babın altında humus bölümünün 10 numaralı babında, yani babın altında tevhid bölümünde 28 numaralı babın altında bu hadisi zikretmiştir. Dolayısıyla bu hadisi Buhari kısımda e, Kaç yerde zikretmiş oluyor? Dört yerde zikretmiş oluyor. Kendi eserinde. Şimdi Buhari'nin dışındaki diğer hadis kaynaklarına baktığımız zaman da Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Ahmet bin Hanbel gibi diğer hadis kaynaklarında hepsi rivayet edilmiştir. Bütün tarihlerin hepsi bir araya getirildiği zaman görüyoruz ki bu tek bir sahabi raviden bu rivayet nakledilmiş ve daha sonra kademe kademe diğer ravilerle beraber farklı tariflere ayrılmıştır. Müslüm imare bölümünde diğerler ise cihat bölümlerinin Allah adının yücelmesi için savaşmak başlıkları altında bu rivayeti zikretmişlerdir. Şimdi bununla beraber şimdi bir hadisin bütün tarifleri gerek o hadis kitabının içerisindeki bölümler gerekse diğer hadis kaynaklarındaki rivayetler farklı bölümlerde yer alan rivayetler tarifleri senetleriyle beraber ayrı ayrı çıkartılır. Ve daha sonra bunlar her birinin isna şeması yapılır. Isna şeması yapıldıktan sonra da şöyle bir ortak bir hadis metin, yani ortak bir hadis şeması karşımıza çıkar. Ebu Musa, Ebu Vahid, Şekik. Dikkat ederseniz burada ilgili hadis kaynağımız, ilgili hadisimiz Buhari tarafından Ebu Davud, Nisai, İbn-i Mace, Müslüm ve Tirmizi gibi diğer Hadis e, Musa Efendi tarafından da zikredilmiş olmaktadır. Bakınız, şimdi hepsini bir araya topladığınız zaman karşınıza şöyle bir e, şema çıkmaktadır. Bu şemaya baktığımız zaman demek ki bu rivayet sadece Ebu Musa el-Eşâri tarafından rivayet edilmiş, daha doğrusu, daha doğrusu bu rivayet yani, e, geçtiği hadis kaynaklarındaki tekrarı Ebu Musa el el-Eşâri'nin e, olduğu ortaya çıkmıştır. İşte bu e, gerek rabiler açısından gerese e, senedin bağlanma noktasına baktığımız zaman e, esasında tek bir hadis, tek bir sahabelerden çıktığını anlamış oluyoruz. Eğer mesela biz bunu yapmamış olsaydık, yap, yapmamış olsaydık, bizde şöyle bir e, algı olurdu. Şimdi biraz önce söyledim ya, mesela bu hadiste, bu hariciste falanca, falanca, falanca bölümlerinde zikredilmiş ama aynı zamanda Diğer hadis kaynaklarında da zikredilmiştir. Tabi karşımıza 6, 7, 8, 9 tane rivayet çıkıyor. Bu hadisin geçtiği kaynaklara itibariyle bakıldığında ve bunların da bir nevi sayısının çok olduğu anlaşıyor. Halbuki değil. Esasında tek bir sahabi rabiden çıktı. Daha sonra kademe kademe farklı hocalardan, farklı rabilerden itibaren dağılmaya başlandığı için her birinin hocalarda farklı farklı olmasa sebebiyle de bir şekilde e, çok olarak gözükmektedir. Ama bunların hepsini birerle topladığınız zaman bir bakıyorsunuz ki bir hadis tarihi sadece tek bir sahabelerden rivayet edilmiştir. İşte bunu açık ve net görebilmek adına elbette bu noktada yapmanız gereken şey e, isterseniz e, bunu e, yapmanız gerekiyor ki e, yorumlar noktasında ya da değerlenme aşamasında yanlış bir e, duruma düşmeyesiniz. Hadisin konusuna gelince şimdi eğer hadisin şimdi önüne geçen bir önümüzde bunun bir hadise önce konular itibariyle şöyle bir herhangi bir şeye bakmaksızın acaba bunlar bu hadis hangi konulardan çünkü sadece tek bir konudan bahsetmeniz o hadisin içerisinde birden fazla konu ihtiva ettiği için, ettiği için o farklı bölümlerde zikredilmiştir. Dolayısıyla farklı bölümlerde zikredilebileceğini önceden tahmin edebilirsiniz. Mesela bu hadis için baktığımız zaman hadis kitaplarında tercüme edilen baş başlıkları yani konu başlıklarına hadisin konusuyla yakından ilgilidir. Musannif baş başına uygun olarak hadislere tahrik eder. Bu yüzden hadisler tercüme arasında her zaman bir anlam bütünlüğü, anlam irtibatı vardır. Bu hadisin konusuyla irtibatına gelince bakınız irtibat nasıl sağlanacak? Adamın soru yoluyla Hazreti Peygamber'den bilgi alması, Ya Resulallah! Adamın biri şunları şunları şunları yapıyor diye soru sorması, ilgi almasına yönelik olup kitab-ı ilimde, ilim bölümünde zikredilmiştir. Mukatele söz konusu olduğu için yani savaş kavramı söz konusu olduğu için de cihat bölümünde zikredilmiş. mil Madem dediği yani ganimet söz konusu olduğu için de ki ganimetlerin taksimatı vesairesiyle ilgili durum olduğu için de humus bölümünde zikredilmiştir. E, kelimetullah ifadesi yani kelime Tevhidten bahsedildiği için de kitabı tevhid dediğimiz bölümde te, e, bu hadisin yer aldığını konu itibariyle bu bölümlerde yer aldığını e, görebiliyoruz. Hadisin rabileri tabi öncelikle Haddesina Muhammed Haddesina işte, Gale e, Gale Musamed, e, Muhammed bin e, İsmail Buhari dediğimize göre önce Buhari'den başlamamız gerekiyor. Daha sonra onun hocası ve hocası şeklinde. O sıralamaya göre baktığımızda Muhammed bin İsmail el-Buhari zaten meşhur bilinen e, onun naklettiği ravilere baktığımız zaman Buhari'nin hocası Süleyman bin Halp sırasıyla Şube, Amr bin Nurre, Ebu Vail ve Ebu Musa ve on, o da Ebu el eleşeride Hazreti Peygamber de nakletmiş oluyor. Tabi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini herhalde ravi katılır değerlendireceğiz. Süleyman bin El, el Basri, Süleyman bin Halp El Basri, bin Harp El Basri, bu hocasıdır. Basralı, 2000 vefat etmiştir. Hadis rivayetindeki konumunu bilmeniz gerekiyor bu noktada. Ee, nedir o? Ee, Sika imam ve hafız. Şubeye baktığımız zaman şube bin El Haccaç tam ismi, me meşhur hadis imamlarından 130 defa etmiştir. Yine o da Sika ravilerdendir. Amr bin Nürre, Sika, yani güvenilir, 118 vefat tarihi. Ebu Vahiy'in künyesi yani e, ismi e, Sakık bin, e, Sadid bin Sadid bin Selame, Sika'dır, Ömer bin Abdülaziz döneminde vefat etmiştir. Ebu Musa da e, hadisin sahabi rabisidir. Bizce i̇şte 50 vefat ediyor. Buna göre hadisi kitabında kayda geçiren Buhari ile Hazreti Peygamber arasında 5 rabi vardır. Ve bu tür hadislere fumasi, yani ıslah, ıslahı anlamını kullanacak olursak, fumasi e, yani beşli hadis denilir. Senete herhangi bir kopukluk yani e, bir inkıta söz konusu olmadığı için e, olmam, olmamıştır. Kayna itibariyle de Hazreti Peygamber'e ait olduğu hasebiyle de hadis merfu olup e, biz buna kavli hadis adını veriyoruz. Seneden okumuşu ve edasıyla zaten e, söylemiştik. Geçen kelime ve tabirlere baktığımız zaman Allah'ın sözü anlamındaki kelime-i kelime tevhid anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de ise kelime-i tayyip, yani bunu karşı olarak, kelime-i tayyip, et tayyip minel kavul, el sabit, kelime gibi, kelime-tu takva gibi benzer ve yakın anlamlı tabirler, kelime-i tevhidin daha farklı anlamlardaki ifadesi olmuş oluyor. Hadisin bu çerçevedeki açıklamasını izahına geldiğimiz zaman da elbette herkesin kendisi açısından, bakış açısından bir, bir takım izahlar yapabilirler. Ee, işte o, bu izahı bir örnek olarak e, düşünecek olursak, bu rivayetlerin her birinde adamın sorusu hamiyet, Tabii rivayetin farklı tarihlerine geçen ifadeler var, onlar tabi burada zikredilmiyor ama e, orada geçen ifadeler de buna e, derc edilmiş. Her birinde adamın sorusu hamiyet, şecaat, riya gibi kelime değişikleri bulunmakla beraber Hazreti Peygamber'in cevabı değişmiyor. Amaç ne olursa olsun ilahi kerimetullah kası bulunmayan savaşlar meşru değildir. Hadisin genel anlamını etkilemeyen kelime değişikleri ve rivayet kapsamında değerlendirilir. E, bu hadis e, usulünde ki, oldukça önemli bir bilgi. Yani hadislerin e, motonot olduğu gibi lafzen bir lafzen zikredilmesi, kaydedilmesi, aktarılması esas olmakla beraber e, bunun her zaman mümkün olmayabileceği dolayısıyla e, hadisin anlamını, temel anlamını kökten değiştirilmediğiniz değiştirilmediği sürece manaya rivayetin caiz olduğu neticesine varılmış ve e, bütün rabbiler tarafından hemen hemen çoğunu manayı rivayet etmişlerdir. Hadisler arasındaki hadis tarihleri arasında görmüş olduğunuz e, kelime farklılıkları ya da lafız farklılıkları yani gerekçesi de budur. Şimdi bu hadiste geçen ganimet kavramı güncel anlamıyla e, sömürü, silah düzeni bozma, toprak kazanma vesaire gibi anlamlar yükleyebilirsiniz. E, şöhret e, hakeza, tecavüz, ziya ve benzeri amaçlarla savaşan insanların e, durumu sorulmaktadır. Şimdi burada hadiste geçen ganimet şöhret ve riya amaçlarıyla savaşan insanların durumu olmakta. Burada geçen sömürü, e, istirahı ya da zemi bozma, toprak kazanma gibi salt anlamda toprak kazanma gibi yapılan savaş e, ifadesi ise e, tamamen güncel olarak ifade edilen hususlardır. Hadisin diğer tarihlerinde geçen e, kavramsal boyutuna baktığımız zaman, şecaat, hamiyet ve öfke gibi niyetlerle savaşanlardan da söz edilmektedir ki Burada hamiyet kelimesinin milliyetçilik anlamına her zaman gelmeyebileceğini en azından bir diknot olarak düşmek gerekiyor. Çünkü milliyetçilik kavramı batıda ortaya çıkmış olan ve Fransa'da sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkan Fransa devrimiyle ortaya çıkan bir kavram olup o merkeze değerlenilmesi gereken bir kavramdır. Hamiyet tamamen ondan farklı olarak düşünmek gerekebilir. Sadece Allah, Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşan Allah yolundadır. Dolayısıyla hadisten yeraltı ve yürüstü, şimdi kısmen e, tekviyle yapılıyor. Yeraltı ve yürüstü kaynakları sömürme falan, toprak kazanmaz. Burada toprak kazanma sal anlamda toprak kazanmalıdır. Köle edinme, işte hamiyet, e, öfke, şecaat ve riya gibi amaçlarla savaşmanın Allah yolunda savaşmakta bir ilgisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber savaşın tek meşru yolunun, e, tek meşru sebebinin Allah'a ve İslam'a davet olduğunu ilan etmiş. Ancak Allah yolunda savaş tabirini mücevret bir davetle olduğunu düşünmemek gerekmektedir. Bunun farklı tezahürleri olabilir. Mesela Kur'an'da zulme. Şimdi buranın altını özetle çizmek gerekiyor. E, yorum ya da açıklama izah bölümüyle ilgili olarak. Çünkü izan bazen soruları da gelir. Yani saf anlamda mesela vatan için savaşmak kavramı e, nedir ne değildir diye. Zulme ve haksızlığı uğrayanları korumak. Kurtarmak için savaşmak, Allah yoluna savaşmak Aynı zamanda ki insanın yapılan saldırılara karşı e, mukabelede bulunması ve bu orada canını feda etmesi de nedir? Aynı zamanda e, Allah yolunda savaşma kavramına girecektir. Şimdi bakalım ayet-i kerimelerin ise ne oluyor ki? Allah yolunda çaresizlik içerisinde bırakılan, şimdi zulmü uğrayanlara karşısında e, Cenab-ı Hak burada devlet e, çerçevesinde yapılan ama Kişilerin teke tek işte kalkıp elinde silah alıp e, falanca franca yönetmesi anlamında değil. Tabi bir istilasyonu olursa o ayrı bir şey. Ey Büyük Rabbimiz ahalisi zalim olan şu memlekette bizi kurtarıp çıkar. Tarafından biz e, bir sahip gönder, katından bir yardımcı yollar diye yalvarıp yakaran mazlum erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz diye Hazreti cenab hesap soruyor. Ve buradaki ifade edilen e, Allah yolu olmuş oluyor. Aynı şekilde saldırıya uğrayanın kendisini savunması da Allah yolunda savaş olarak değerlendirilmiştir. Sizin savaşanlarla size Allah yolunda savaşın. Şimdi kurtuluş Savaşı'na ya da milli mücadelede bir kere e, savaşınız, e, şeyiniz, e, toprağınız, vatanınız, namusunuz her şeyiniz altına alınmış. Elbette şimdi e, o da nedir? Allah yoluna savaşmak kapsamı Yani vatan için savaşılan bir kavramdır. E, bu fakat haksız yere saldırmayın ki haksız yere başkasını zulmederek zulmetmek maksadıyla savaşmak elbette bu kapsama girmez. Şüphesiz Allah haddin aşanları sevmez. Şu halde kim size saldırırsa size aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakın ve bilin ki Allah mutlakilerle beraberdir. Cihadın diğer bölümü ve işgal faaliyetlerini ayıran en önemli husus budur. Son yüzyıllarda İslam dünyasından falan edilen eden güçlerin esas niyetlerini kamufle etmek için Cihadın bu gerekçesini taklit e, ettikleri görülür. 20. yüzyılın başlarında kullanılan sihirli kelime, medeniyet kelimesiydi. Günümüzde de e, işte demokrasi ve insan hakları gibi kavramlar gerekçe gösterilerek İslam dünyası maalesef işgal edilmektedir. Hadisin mutlaka e, açıklanması sadetinde bir Kur'an'la bağlantısının e, bulundurması gerekiyor. Yani eğer bir hadis sünnetin tamamını temsil eder çerçevede bir manaya sahipse bunun sünnetin Kur'an'dan desteğinin de bir şekilde tespitin yapılması ilkedir. Bunu unutmamak gerekir. Bu hadisin anlamının aşağıdaki ayet ve hadis tarafından desteklendiğini söylemek mümkündür. mümkün ifadesiyle bu irtibatı sağlamak her zaman isabetli olmayabilir. Bazen kişilere göre durum değişebilir. Ama usulüne göre yani bağlamından koparılmadan bağlamından koparılmadan ee, sünnetin genel manasını tespit edici bir şekilde e, Kur'an kelimindeki ayeti de ona uygun bir şekilde delil göstermek gerekebilir. Nitekim ey ehli kitap bizim sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şirke koşmayalım kimimiz kimimize Allah'tan başka rab edilmesin. Eğer bu daveti reddederlerse Bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun deyin diyerek bu yorumu desteklemektedir. Yani bu yorumla e, ne yapmış oluyor? E, Hadiste belirtilen yorumu e, en azından kendi çerçevesinde e, bu ifadeye göre e, bir Kur'an sunu ilişkisini ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla da ameller niyetlere göre rivayetinin bu hadisin şahidi olduğu da söylenebilir. Hükümler kısmına gelince tabi mevcut olan bütün tarihte bir araya getirilir. E, metinler ortak oluşturmaya çalışılır ve nihayetinde de İslam'da ameller niyete göre değer kazanır ve kaybeder. kaybeder. Cihad fazileti sadece Allah için savaşanlardır. Şehitlik mertebe sadece Allah yolunda ölenler içindir. İlahi kerimatullah için yapılmayan ve ona hizmet etmeyen savaşlar meşru değildir. Şimdi burada e, Hatırlatmak, çok dikkatinizi bu noktaya toplamanızı istiyorum ben. Büyük cihat, küçük cihat meselesi var. Şimdi bazı kimseleri özellikle tasavvufçular, insan nefsinin bütün kötülüklerin kaynağı ve Allah'a ulaşma yolu en büyük engel sadıkları için en büyük savaşın nefse ve onun isteklerine karşı verilmesi gerektiğini savunurlar. Bunlar nefisle savaşmayı cihade eder, En büyük savaş, en büyük cihat kafirlerle savaşmayı siz cihadı asker olarak isimlendirirler. Hazreti Peygamber'in e savaştan dönen bir grup mücahide, küçük cihattan kişinin nefsiyle mücadelesi demek olan büyük cihada döndünüz. Ki bu rivayet, bu rivayet, bu çerçevede Beyhakî'nin Ezühtül Kebil isimli eserinde yani tasnif döneminin sonrası meydana getirilmiş olan derleme tarzı bir kitap çerçevesinde olan bir kaynakta geçmektedir. Yani asli kaynaklarda temel asli kaynakları yer almamaktadır. Birincisi bu. Hadis ya da bu rivayet isnat yönünden meslemeye bakıldığı zaman e, gerçekten zayıftır. Hatta İbn-i göre e, la asla lehu'dur. Yani uydurmadır. E, mutasavvuf ehli tarafından yani, mutasavvuflar tarafından, hadis ehli tarafından e, ne yapılmıştır? E, nefis seviyesine daha fazla önem verilmesi noktasında e, aslı olmayan bir rivayet konuluna çevirmiştir demek suretiyle bu rivayetin e, sade noktasında bir durum tespiti yapmış oluyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özür sahibi olmak için cihattan geri kalanlarla, kalan müminlerle Allah'ın mallarıyla ve canlarıyla cihat eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir ama... Mücahitleri cihada katılanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece lütbeler hususi bir mağfiret ve rahmetler müntaz kılmıştır. Değil mi ki Allah kapurdur, rahimdir. Bakınız Nisa suresinin 95 ila 96. ayetlerine baktığımız zaman orada savaşa katılan yani cihada katılanların daha fazla sevaba nail olacağını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten Kur'an-ı Kerim çeşebesine bakıldığı zaman bu böyledir. Zaten rivayetin kendisi ve subıdaşlığına meseleyi baktığımız zaman da e, oldukça zayıf, oldukça ifadesini kullanıyor, oldukça zayıf. Hatta kim alimlere göre de e, e, uydurma olan bir rivayet konumuna e, çevrilmiştir. Nefsi terbiye etmek de cihadın bir parçasıdır elbette ki. Ama cihadın kafirlere karşı verildiği de asla unutulmamalıdır. Hele, hele kafirler karşı verilen cihadı anlamsızlaştırmak veya unutturmak için bu anlamı ön plana çıkaranlara karşı yanık olunmalıdır. Büyük cihat ayet-i kerimede ifade edildiği üzere kafirlere karşı yapılandır. Yani sana saldıran, sana saldıran ve Müslüman olmayan kendi dininizi yaşamamak için ya da dinli hayatınızı yaşatmamak için silahla saldıran insanlara karşı yapılan bir e, mücadelede cihada ekler. Tıpkı kurtuluş savaşını düşün Yani en son e, yapılan şeydir. Mini mücadele düşünün. Ve savaş tarihi her türlü mücadele ifade eder. Kafirlere boyuna ve, ve Kur'an ile onlara karşı büyük cihad et. Evet. Ve cihad savaş ilişkisine baktığımız zaman da cihad Allah ile insanlar arasındaki engelleri bertaraf ederek onların Allah ile buluşmalarını sağlama ameliyasidir. Savaş ise şimdi eee cihat kavramıyla kıtal kavramı arasında da fark olduğunu belirtmek gerekiyor. Büyük ve kursal bir hareket olan cihatın bir parçasıdır sadece. Ama kaynaklarda cihat bazen savaş yerinde kullanılır. Yani cihat savaşta için alan bir harekettir. Fakat savaş kelimesi cihatın ihtiva ettiği manayı kapsam tamamını kapsamaz. Yani kıtal kavramıyla cihat kavramını ayırmanız gerekiyor. Cihad kıyamete kadar devam edecek olan bir harekettir, kesintisizdir. İslam'ın doğru anlaşılması, anlatılması, sevdirilmesi için ortaya konulan her türlü gayret cihadın kapsamına girmektedir. Bunun özü Emri bin Maruf ve Nehya Anil bin inkardir. bunu tutmamak gerekiyor. Savaş ise gerektiğinde, sadece gerektiğinde İslam İslam düşmanlarıyla e, saldırılar, e, saldırı karşısında yapılan fili mücadelenin Sadece bir kısmını teşkil etmektedir. Evet, dolayısıyla cihat-savaş ilişkisini e, kendisi içerisinde bir mukayese yapmak gerekiyor. Cihad ekber, cihade asgar kavramının nereden ve nasıl şekilde nasıl kaynaklandığını meşeinin olduğunda bu çerçevede e, ifade etmiş oluyoruz. E, lütfen bunlara dikkat edelim. E, kaynak merkezde olmayan, e, sağlam kaynak merkezi öyle söyleyeyim. Sağlam kaynağı, sağlam isnada dayanmayan ve Kur'an-ı Kerim'in e tapan taban zıt bir düşünceyi de anlayış hiçbir zaman e, sahih bir rivayet kapsamında değerlendirilmez. Bunu da bu, bu şekilde ifade etmiş olayım. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde bu telafi dersimizi burada sona erdi. E, i̇nşallah haftaya daha doğrusu salı günü e, tabii A grubu olduğu için tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.